Bu videodan sosyal psikoloji adı verilen bir psikoloji dalından bahsedeceğiz. Her gün birçok farklı durumla karşı karşıya kalırız. Bu durumların davranışımızı etkilediğini inkar etmek mümkün değil. Bu, davranışa yönelik durumsal bir yaklaşım. Ve kuramcılar, durumsallık yaklaşımını psikolojinin sosyal psikoloji adı verilen dalı altında inceliyor. Yani sosyal psikoloji, psikolojinin bir dalı. Toplumsal fenomenlerin bizi nasıl etkilediğini ve insanların birbirleriyle nasıl etkileştiğini inceliyor. Yani bireyin çevresiyle olan etkileşimine yoğunlaşıyor. İşte bu biziz, bu da çevremiz. Ve davranışlarımızı bu etkileşimler şekillendiriyor. İnsanlar çoğu zaman duruma bağlı olarak çok farklı davranışlar sergileyebilir. Dolayısıyla davranışın içsel arzu veya güdülerle değil, durumsal dış etkenlerle biçimlendiği düşünülüyor. Dış, bu çok önemli bir kelime. Durumsal dış etkenler. Bu kurama, daha doğrusu açıklamaya göre, bireyin davranışını sadece tek bir durumdan hareketle öngörmek zordur. Çünkü o tek durum, kişinin, başka bir durumda nasıl davranacağına veya ne yapacağına dair yeterli ipucu vermez. Durumsallık yaklaşımının güzel yanı da bu zaten. Davranışlar duruma göre değişebiliyor. Bu varsayıma göre devam ediyoruz. Sosyal yaratıklar olarak biz insanlar başka bir insana dair yargı ve kanaatlerimizi o insanın içinde bulunduğu duruma göre inşa ederiz. Fakat şunu da aklımızdan çıkartmamalıyız ki, belli durumlarda tipik karakterimize aykırı davranışlar sergileyebiliriz. Bir söz vardır ya hani, görünüşe aldanmamak lazım. Bir olay veya davranışın nedenlerine dair çıkarımda bulunma sürecine atıf denir. Atfın iki türü var, içsel atıf ve dışsal atıf. İçsel atıf ve dışsal atıf. Biz bu videoda dışsal atıfı inceleyeceğiz. Bir olay veya davranışın nedenlerine dair çıkarımda bulunma sürecine atıf denir, denmişti. Ve biz bunu farkında bile olmadan her gün yapıyoruz. Gün boyunca kendi davranışlarımıza ve çevremizdeki insanların davranışlarına dair yığınla atıfta bulunuyoruz. Yani atıf kavramı göründüğünden çok daha karmaşık bir kavram. Biz bu videoda sadece dışsal atfı masaya yatıracağız. Dışsal atıf, bir kişinin belli bir davranışını o kişinin içinde bulunduğu duruma bağlamaktır. Üç ana kısımdan oluşur. İlki, tutarlılıktır. Tutarlılık. Dışsal veya durumsal koşullara bakarken tutarlılık ararız. Bu kişi normalde de böyle mi davranıyor? İkincisi ise ayırt edicilik. Mesela bu kişi her durumda farklı bir davranış mı sergiliyor yoksa bu durum özelinde mi böyle? Sonuncusu ise görüş birliği. Bu durumda başka insanlar da benzer şekilde mi davranıyor? Eğer son iki soruya, yani ayırt ediciliğe ve görüş birliğine dair sorulara rahatlıkla evet cevabını verebiliyorsak, yani bu kişi her durumda farklı bir davranış mı sergiliyor ve bu durumda başka insanlar da benzer şekilde mi davranıyor sorularını evet diye cevaplayabiliyorsak, kişinin içinde bulunduğu durumdan dolayı o şekilde davrandığı sonucuna ulaşıyoruz. Yani bu durumda, Çevrenin kişinin davranışını etkilediğini söyleyebiliyoruz. Kişi genellikle her durumda aynı davranışı sergiliyorsa bu davranışın duruma bağlı olmadığı kanaatine varabiliyoruz. Çünkü davranışta bir tutarlılık söz konusu. Yani eğer bu soruyu evet diye cevapladıysak kişinin davranışının tamamıyla duruma bağlı olmadığını söyleyebiliyoruz. O yüzden buna içsel bir atıf bile diyebiliriz. Diyelim ki çok soğuk kaldı ve mantıklı bir arkadaşınızla birlikte hayvanat bahçesindesiniz. Yılan kafesinin önüne geldiğinizde arkadaşınız yılanlardan hoşlanmadığı halde uzun uzun yılanları izliyor. Kafesteki yılanlara dair bütün bilgileri okuyor. Sonra aradan günler geçiyor. Bir gün aklınıza dahice bir fikir geliyor. Arkadaşınızın evine evcil bir yılan gönderiyorsunuz. Arkadaşınız kapıdan adımını atar atmaz çığlık atmaya başlıyor. Adeta aklını kaçırıyor ve evden koşarak kaçıyor. Sizse ne yapacağınızı bilmez halde kala kalıyorsunuz. Buradan ne sonuca varabiliriz? Yo yo bence arkadaşınız deli filan değil. Sadece içine düştüğü durum yüzünden normalde sergileyeceğinden farklı bir davranış sergiledi. Hayvanat bahçesindeki yılanlar kafesteydi. O yüzden arkadaşınız çok rahattı. Yılanların oradan çıkamayacağını biliyordu. Emindi. Ama yılanı zavallının oturma odasına getirdiğinizde tabii ki bambaşka bir durum ortaya çıktı. Güvenliğinin tehlikede olduğu hissine kapıldı ve farklı şekilde davrandı. İşte size kıssadan hisse. Bir insanla birlikte ne kadar vakit geçirirsek ve o insanı ne kadar çok farklı durumda gözlemlersek, durumsallık yaklaşımı o kişiye dair o kadar çok şey öğrenmemizi sağlar. Ha! Bir de siz siz olun. Sakın en yakın arkadaşınızın evine yılağı sokmayın olur mu? <gülüyor> Hoşçakalın.